C. Hazreti İbrahim aleyhisselam. Ve Nebiler babası Hazreti Halil. Korku bilmeyen ve gözünü hiçbir şeyden kırpmayan insan. Ateşe atılırken ateşin içinde berdü selam bulan büyük ruh. Cenneti içinde taşıyan... Ve gittiği her yeri cehennem de olsa cennete çeviren seçkinler seçkini. Herkes Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme intisabla sevinirken, O sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim'e olan benzerliğiyle sevinmekte ve ben atam İbrahim'e benziyorum demektedir. İsterseniz şimdi de onun ismetinin sınırları etrafında seyahat edelim ve İsmetin ne olduğunu bir de onda görelim. Aa, aa. Yıldızlar, ay ve güneş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam hayatının hiçbir bölümünde yıldızlara tapma gibi bir şirk içine girmemiştir. Onun yıldıza, aya ve güneşe bakıp teker teker bunlara Rabb'i demesinin şirkle veya bunlara tapınmakla uzaktan yakından alakası yoktur. Şimdi hadiseyi yine Kur'an'ın bu mevzuyla alakalı ayetlerinden takip edelim. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كُوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَإِنْ لَمْ يَهْدِينِ رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ فَلَمَّا رَأَيْشَ Gece basınca o bir yıldız gördü. İşte benim Rabbim dedi. Yıldız batınca ben batıp gidenleri sevmem dedi. Ayı doğarken görünce işte bu benim Rabbim dedi. Batınca Rabbim beni doğruya eriştirmeseydi, ant ki sapıklardan olurdum dedi. Güneşi doğarken görünce, işte bu benim Rabbim, bu daha büyük dedi. Batınca, ey milletim, doğrusu ben ortak koştuklarınızdan uzağım diye dedi. En'am suresi 76-78 Hz. İbrahim aleyhisselam doğarken Hanif olarak doğmuştu. Ayette geçen yıldız, ay ve güneşe onun hakiki manada Rabbim demesi asla düşünülemez. Zaten böyle bir iddiada bulunmak için bu ayetlerin evvelinde yer alan şu ayeti yok saymak icap eder. Ayet şöyle demektedir. İbrahim babası Azer'e, Kutları Tanrı olarak mı benimsiyorsun? Doğrusu ben seni ve milletini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. En'am suresi 74 Devamındaki ayette de şöyle denilir. Yakinen bilenlerden olsun diye İbrahim'e yerin ve göğün melekutunu bu şekilde gösterdik. En'am suresi 75 Şimdi bu duygu, bu düşünce ve bu türlü metafiziğe açık bir nebinin yıldızlara muhakkaten dahi olsa Rabbim demesi mümkün değildir. İçi üsture dolu kitaplar ne derlerse desinler bizim kanaatimiz budur. Hem Hz. İbrahim aleyhisselama sadece mülk değil melekut alemi yani varlığın perde arkası da gösterilmişti. Ve o, bu sayede yakine erenlerdendi. Hatta yakının son merhalesi olan, Hakkal Yakîn yörüngeliydi. Binaenaleyh, başta ilk iki ayet, Hz. İbrahim'in hakla nasıl bütünleştiğini, yakine nasıl açık olduğunu anlattıktan sonra, belli ki bu ayetlerin anlattığı hadisede o, kavmine bir şeyler anlatmak istiyordu. Öyleyse, meseleyi bu noktadan ele alıp, ...yeniden tahlil etmemiz gerekir. Evvela Hz. İbrahim'in kavmi yıldızlara tapıyordu. Nitekim cahiliye insanı da bir dönemde, şira yıldızı denen Sirüs'e tapıyordu. O günkü astronomik bilgilere göre çok büyük ve parlak olduğundan, şira da bir mabud haline getirilmişti. Eski Babil'de de yıldıza tapma vardı. İşte Hz. İbrahim aleyhisselam, Evvela uzaktan çok küçük görünen bu yıldıza baktı. Dikkatleri onun üzerine çevirdi. Makul olan ve zahire mutabık bulunan bir beyan içinde, onlara küçük bir tembihte bulundu. Konuştuğu hep doğruydu. Ve yalan malzeme kullanmıyordu. Hatta o, her delil getirişte, onların taptığı gökteki bir ilahı ve onların yerdeki temsilcisi bir putu yıkıyordu. Evet Hazreti İbrahim Aleyhisselam akıl ve mantık bazında onların putlarını bir bir deviriyordu ki zaten o putları devirmek için gelmişti. Bazı müfessirler He, doğru. Bir cümlesinin başına bir istifhamı inkari edatı takdir ederler. Ve o zaman da bu mana benim Rabbim bu mu? şeklinde olur ki hayır değil demektir. Bu da bu husustaki tevillerden biridir. Ancak bizim dikkat çekmek istediğimiz tevil şekli şudur. Hz. İbrahim kullandığı malzeme itibariyle, sanki onların put olarak kabul ettiği şeylere değer veriyor gibi yapmış ve onları kendi münazara zeminine çekmiştir. Başka türlü onları o zemine çekmesi de mümkün değildi. Bizim ilahlarımızdan bahsediyor diye onu dinlediler. Ve onlar farkına varmadan başlayan bu münazara, Hz. İbrahim aleyhisselamın son söyledikleriyle bitti ki, bu da iman cephesinin küfür cephesine galebesiydi. Evet, onları yıldızda, ayda, güneşte gezdirdi. Ve hepsinin sonunun üful, batıp gitmek olduğunu ihtar etti. Yani hepsi geldi, doğdu, yükseldi ve battı. aleh belli kanunlar altında. Ve belli kanunlar çerçevesinde doğan, batan, var olduktan sonra yok olan şeyler, kainata hükmedemezler. Gelip gidenler, yine kendileri gibi gelip gidenlere nasıl hükmedecekler ki? İlk cümlede yıldızın batıp gitmesi karşısında söylenen, batıp gidenleri sevmem sözü ilk ihtardı. Batıp gidenler, kalpte yer tutmamalı. Hele arkalarından sürüklenip gitmeye hiç de layık değiller. Çünkü batıp gidiyorlar. Bana uful etmeyen bir sevgili lazım. O öyle birisi olmalı ki, bana benden daha yakın olsun. Ve kalbimin bütün arzularını bilsin. Bildiği o arzularımı da yerine getirmeye gücü yetsin. Sonra bir adım daha atıyor, ayı gösteriyor. Halbuki biraz sonra o da kaybolup gidecektir. Ve sözün burasında cemaati muhatap almadan onların zalimliğini de bir iğneliyor ve ''Eğer Rabbim bana hidayet vermeseydi, ben de zalimlerden olurdum.'' diyor. Üçüncü merhalede ise güneşe bakıyor. Zaten güneş onların itikadına göre en büyük ilahtır. Evvela küçükten başladı, sırasıyla ilk iki putu devirdi, şimdi sıra en büyüklerine geldi. O da batıp gidince, bizzat orada bulunanların vicdanlarına seslenerek, ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım diyecektir. Evet, artık sıra son söze gelmiştir. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselam, bütün samimiyetiyle gürledi. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu ben, yüzümü, Yeri ve gökleri yaratana hanif olarak çevirdim. Ben asla müşriklerden değilim. En'am suresi 79 Bu son cümleyi baştan söylemiş olsaydı, Hz. İbrahim aleyhisselamı dinleyen olmayacaktı. Önce onların seviye ve anlayışlarına mümaşaatta bulundu. Onlar da onu dinlemeye koyuldular. Herhalde sözlerinin dozunu böyle tedricilik esasına göre ayarlamasaydı, bu kadar müessir olamazdı. İşte Hz. İbrahim aleyhisselam, La ilahe illallah hakikatini her sineye duyurabilmek için, böyle fetanetinin gerektirdiği bir yol takip etti. Hz. İbrahim'in bu metodu, esasen Kur'ani mantığa da tıpatıp uygundur. Nasıl olmasın ki, o da aynı vahiy menbaından istifade etmekte, ve aynı gerçeğe tercüman olmaktadır. Burada bir noktaya daha dikkatlerinizi istirham edeceğim. Dikkat edilirse Hazreti İbrahim, İnni um Ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım diyor ki, Arapçada bu cümle isim cümlesidir. İsim cümleleri ise sebat ve devamlılık ifade eder. Bunun manası şudur, Ben hem işin başında hem de şu andaki maslahatlar yumağı davranışlarımda, sizin şirk koşa geldiklerinizden uzağım. Öyleyse Hz. İbrahim hiçbir zaman şirk işmam edecek söz ve davranışta bulunmamıştır. Ve bu ifadeler yukarıda da ispat ettiğimiz gibi onun fetanetinin eseridir. Evet, bu sözlerde onun ismetine dokunacak hiçbir taraf yoktur. B.B. Ölüleri İhyâ. Hz. İbrahim aleyhisselam için zelle olarak gösterilen ikinci husussa, onun Allah'tan ihya talebidir. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi şöyle anlatır. İbrahim, Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana göster dedi. Allah Celle Celaluhu, ''İnanmıyor musun?'' deyince de, ''Hayır inanıyorum, fakat kalbimin itminanı artsın.'' buyurdu. Bakara Suresi 260 Hz. İbrahim aleyhisselam, marifet-i adına bir türlü doymak bilmeyen, bir hel min mezit kahramanıdır. Evet, kalbi sürekli marifete açık bu büyük nebi, Cenab-ı Hakk'ın ölüleri nasıl dirilttiğini müşahede ile, marifet adına yeni merhaleler ve yeni buğutlar kazanmak peşindedir. Ve bu hususta durmadan daha yok mu demektedir. Hz. İbrahim'in ihya mevzuunda şek ve şüphesi mi vardır? Hayır asla. Zaten o, Cenab-ı Hakk'a ihyanın keyfiyetini göstermesi için yalvarmaktadır. Yoksa acaba sen ölüleri diriltmeye muktedir misin gibi bir tereddüt ve şüphenin cevabını aramakta değildir. Cenab-ı Hak da onun talebini yerine getirir ve ayette anlatıldığı üzere dört kuş alıp bunları kendisine alıştırmasını, sonra da hepsini kesip her bir parçasını birer dağın tepesine koymasını emreder. Ardından da bunları çağırdığında bunların kendisine koşarak geleceğini haber verir. Bakara Suresi 260 Esasen burada Cenab-ı Hak her baharda binlerce misalini gösterdiği ihya mucizesinden, sadece birisini göstermiştir. Ama bir yüce nebisine iltifatla itminan kasesini ona hususi olarak sunmuştur. Zaten Hazreti İbrahim'in derdi de o kaseden doya doya marifet şerbeti içmektir. Yandıkça yandım bir su verdiyen Hazreti İbrahim kendisine bu şerbet uzandıkça içecek, yine içecek ve bir türlü kanmayacaktır. Bu itibarla şekten, tereddütten, şüpheden beri yaşamanın remzi olan Hazreti İbrahim aleyhisselam, ölüleri diriltmenin keyfiyetini soruyordu. Yoksa onun sorusu, <gülüyor> manasına değildi. Yani bana göstersen ölüleri diriltmeye kadir misin, değil misin gibi, müteaddiyane ve mütereddidane değildi. Bu aynen bir insanın çok beğendiği bir ressama, benim yanımda bir tablo çiz de nasıl çizdiğini bir göreyim veya mahir bir hattata yaz da nasıl yazdığına bir bakayım demesi gibidir. Bu suallerin hiçbirinde muhatabın acziyetini ihsas edecek bir davranış yoktur. Tam aksine sanatkarın mükemmelliğini ilan ve itiraf vardır. Çünkü burada onun sanat eserini her safasında hayranlıkla seyretme talebi ve temayülü vardır. Evet, burada sorulan ihyanın keyfiyetidir. Yoksa ihya olup olmayacağı meselesi değildir. İkincisi, Cenab-ı Hakk'ın halim, selim, evvah, halil gibi vasıflarla tanıttığı Hazreti İbrahim aleyhisselam, Seyyid Kutub'un dediği gibi, o yüce sanatkarın icraatı karşısında bir doyasıya ağlamak istemektedir. Sanki bu dost ses, dostuna şöyle demektedir. ''Allah'ım, baharı ihya ettiğin gibi, gözümün önünde ölüleri ihya et, et de sanatın içinde icraatını göreyim, müşahede edeyim ve bir daha coşup kendimden geçeyim.'' Ayrıca Hz. İbrahim aleyhisselam, kendi tatmin seviyesine göre doymak istiyordu. Ümmi bir insan, kendi irfan kubbesine başı değdiğinde artık varılacak son noktaya vardığını zanneder. Zanneder de bundan öteye yol yoktur diyebilir. Muhyiddin İbni Arabi, şatahatı içinde enbiyanın hatemine, evliyanın hateminden ders aldırır. Neden? Çünkü kendisi için mukadder olan kubbeye başı değmiş, girmekle mükellef olduğu kapıdan girerken söbeleri sökmüş götürmüş. Ne var ki, o büyük saraya nispeten bu kapı, yine de küçük bir hücreye açılmaktadır. Halbuki Hazreti İbrahim'in girdiği kapı bir sur kapısı ve bir şehir kapısıdır. Onun kubbesi semadır ki, orada ayı, güneşi ve yıldızları seyretmektedir. Allah Celle Celaluhu onun tepesinde öyle bir irfan kubbesi yükseltmiştir ki, en büyük velilerin irfan ufukları onun yanında sönük bir damla kalır. Yani biz bir kova suyla doyabiliyorsak, o ummanlarla dahi doymak bilmeyen bir enginliğe sahip. Evet, marifet ufku o kadar geniş. Onun içindir ki o yüce kamet, ilahi icraatı gördükçe kendinden geçer ve bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlardı. muhyiddin Arabi Mevlana'ya sorar, ma hakka ma'rifetike ya ma'ruf.'' ''Seni hakkıyla bilemedik ey ma'ruf.'' diyen, Hz. Muhammed aleyhisselam mı? Yoksa Ben kendimi tesbih ederim. Benim şanım ne yüce diyen Bayezid-i daha büyüktür? Mevlana'nın cevabı müthiştir. Bu iki söz dahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bayezid'den ne kadar büyük olduğunu gösterir. Allah Resulü'nde öyle bir gönül ve marifet havzı vardı ki adeta okyanuslar gibiydi. Nasıl okyanuslar bir türlü dolmak ve doymak bilmezler? Onun gönlü de öyle. Halbuki Beyazıt'ın gönlü ibrik gibiydi ve hemen dolup taşmıştı. Mevlana bu cevabı verdiğinde sokakta oynayan bir çocuktur. Ve i̇bn Arabi ondaki derinliği ta o zaman sezmiştir. Hz. İbrahim aleyhisselam da doyma bilmeyen bir insandı. Binaenaleyh onun talebi şekkin, tereddüdün, şüphenin ifadesi değil. Belki helmin mazid mezid yolunun yolcusu olarak daha yok mu Allah'ım? Ver bana, marifet adına ne varsa diyordu. Onun içindir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadislerinde şöyle buyururlar. Nahnu ahakku min İbrahim. Eğer Hazreti İbrahim'in ki şek ise o şek ondan çok bizim hakkımızdır. Yani eğer bizde, ölülerin dirileceğine dair şek ve şüphe yoksa ki yoktur, öyleyse Hz. İbrahim'de evleviyetle yoktur. C.C. Hz. İbrahim'in üç tarizi. Hz. İbrahim aleyhisselamın ismetini anlatırken, ona isnat edilen üç yalandan, daha doğrusu üç tarizden de bahsetmek uygun olacaktır. Çünkü konumuz umumi manada peygamberlerin masumiyetidir. Oysaki yalan büyük bir günahtır. Dolayısıyla bir peygamberin yalan söylemesi, onun ismetine ve güvenilirliğine zıttır. Evet, yalan bir laf ı kafirdir ve imanla meşgu sinelerde barınmaz. Bu hadisi şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''İbrahim bütün hayatı boyunca üç kezipte bulundu.'' buyururlar. Buradaki kezip, yalan manasına değil, tariz manasınadır. Evet, bu manayı lügat açısından söylememiz tekerlüflü görülebilir. Ancak neticede anlatılmak istenen mana bakımından yerindedir. Nitekim, mevzu izah esnasında bu husus açıkça görülecektir. İfadeye çok dikkat etmek gerekir. Hazreti İbrahim için yalan söyledi denemeyeceği gibi kezip tabiri de lügat manası kastedilerek söylenemez. Bunlar ilk bakışta hilaf-ı gibi göründüğü halde biraz dikkat edilince dost doğru sözler olduğu anlaşılacaktır ki biz bu gibi sözlere tariz diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mizah yapmıştır. Ama kullandığı malzeme hep doğrudur. Mesela Hazreti Enes radıyallahu anha Ey iki kulaklı demiştir. Elbette Enes radıyallahu anh iki kulaklıdır. Bir kadına "Ey kocasının gözünde ak bulunan" demiş. Kadın da "Ya Resulallah, benim kocamın gözünde ak yok." karşılığını verince de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Her insanın gözünde ak olur." diyerek latifesinde söylediği doğruya işaret etmiştir. Yine yaşlı bir kadın geldi. Ya Resulallah dua et de cennete gireyim isteğinde bulununca Allah Resulü latife ile yaşlılar cennete giremez buyurdu. Kadın bu sözdeki espriyi anlayamayınca üzüldü ve tam ayrılacağı sırada Efendimiz sözündeki nükteyi izah ederek bu defa da onu sevindirdi. Yaşlılar cennete yaşlı olarak girmeyecek genç olarak girecekler. Peygamber Espri yaparken dahi kullandığı malzemeye çok dikkat buyururlardı. Evet, onların bulunduğu makamın, yalanın şakasına dahi tahammülü yoktur. Onlar, insanların önünde ve bütün hareketleriyle örnek olma mevkiindedirler. Onların söyleyeceği şaka dahi olsa, onun içinde hilafı ı bir söz, diğer insanlara yalanın ciddisini söylemeye cesaret verir ki, bir peygamber için böyle kötü bir örnek olmak, Asla söz konusu değildir. Hz. İbrahim aleyhisselam doğuştan hanif ve put düşmanıdır. Henüz peygamber olarak vazifelendirilmediği devrede dahi o, hep putlarla ve putçulukla mücadele etmiştir. Hatta bir gün kendi kendine karar verip bütün putları kırıp geçirmiştir. O günün inançlarındandı ki hadiseleri değerlendirmede yıldızlara bakar ve onların değişik münasebetlerinde değişik hükümler çıkarırlardı. Zira o günün telakkisine göre ilahlar, gökte ve yıldızlar arasındaydı. İnsanlara hakim olan da yine onların düşüncesine göre yıldızlardı. Hz. İbrahim aleyhisselam da devrin telakkisine göre yıldızlara bakar, fakat bu bakış sadece oradakileri ikna ve esas düşüncesini tahakkuk ettirebilmek içindi. Yoksa Hz. İbrahim aleyhisselam, asla kavim ve kabilesi gibi düşünüyor değildi. Yıldızlara baktıktan sonra, ben hastayım manasına en saqim. seqim Saffat 89 der. Bu birinci hadise ve birinci tarizdir. Nasıl ve niçinini inşallah izah edeceğiz. İkinci tarih de şudur. Putları kırar ve baltayı en büyüğünün boynuna asar. Kendisine ilahlarımıza bu işi kim yaptı diye sorulunca da büyük putu gösterir. Belki bu ''Büyükleri o, ona sorun.'' der. Enbiya Suresi 63 Üçüncüsü ise, bizzat Kur'an'da zikredilmez. Hanımına, ''Sana kim olduğun sorulunca, benim kız kardeşim olduğunu söyle.'' buyurur. Hz. İbrahim aleyhisselamın söylediği üç tariz bunlardan ibarettir. Şimdi bu hadiseleri biraz daha açalım ki, onun ismetini bir de bu hadiselerin çehresinde okuyalım. Ben hastayım. Birinci hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Ve inne min zîatihi le İbrahim iz câe rabbahu bi kalbin selim. İz qala li ebîhi ve kavmihi mâze ta'budûn e ifken âlihaten dûne Allâhi turîdûn femâ zennukum bi rabbil âlemîn. Fenazara İbrahim de şüphesiz onun Nuh'un yolunda olanlardandı. Nitekim Rabbine temiz bir kalple geldi. İbrahim babasına ve milletine şöyle demişti: Allahı bırakıp uydurma tanrılar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir? İbrahim yıldızlara bir göz attı ve ben rahatsızım dedi. Onu bırakıp gittiler. Safat suresi 83. 90. Hazreti İbrahim aleyhisselam, bu ben hastayım cümlesiyle esas rahatsız olduğu noktayı kastediyordu. O doğduğundan beri putlardan rahatsızdı. Onları ortadan kaldırmadıkça da onun bu rahatsızlığı geçecek gibi değildi. O, ben rahatsızım dedi, yanındakiler de onu bedenen hasta zannederek çekip gittiler. Yoksa ısrarla onu da dini törenlerine götürmek istiyorlardı. Zaten onlar gider gitmez, hemen putların başına binmekle Hz. İbrahim aleyhisselam hakiki rahatsızlığının ne olduğunu ortaya koymuş oluyordu. Ne var ki tariz yapıp onların başka türlü anlayacakları bir malzeme kullandı. Ancak sözlerinde kullandığı bu malzeme asla yalan değildi. Sadece İbrahim aleyhisselamın gayesinden habersiz olanlar onu yanlış anlamışlardı. Zaten anlayışları bu derece kıt olmasaydı, Hakk'a kulak verir, onu da anlarlardı. Evet, onlar bir ömür boyu direttiler, direttiler de, bir gün olsun hak ve hakikati dinlemeye yanaşmadılar. İşte asıl yanlışlık da buradan kaynaklanıyordu. Hz. İbrahim aleyhisselamın ifadesi bir tarizdi ama, o o derece doğruydu ki, yaptığı bu tariz, onu vicdanen mahşerde bile rahatsız edecek, ve kendisine gelip şefaat için müracaat edenlere, ben hayatımda üç defa yalan söyledim, onun için şefaate ehil değilim diyecektir. Hz. İbrahim aleyhisselamın hayatında bir kere söylediği ben rahatsızım gibi tarizi, günümüzün hizmet herleri, başkalarını söylemeye gerek yok. Günde birkaç defa kendini mecbur bilerek veya bilmeyerek söyledikleri nazara alınacak olursa, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tarizinde ne derece masum olduğu zannediyorum daha iyi anlaşılacaktır. Halbuki bugün yalanla doğru arasında gidip gelmeler çok kolaylaştığından tarize dahi yalana değil cevaz verirken çok iyi düşünmek gerekir. Çünkü yalanla doğru aynı dükkanda satılır olmuş ve adeta iç içe girmiş gibidirler. İstidradi olarak arz edeyim Durum böyle olunca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yalana cevaz verdiği üç yer mevzuunda dahi dikkatli olmamız gerekmektedir. Zira asr-ı saadette yalanla doğru arasında büyük uçurum vardı. Sahabi efendilerimiz doğruyu, müseyleme ve adamları da yalanı temsil ediyorlardı. Doğru ile yalan arasındaki mesafe bu kadar genişti. Şimdi ise durum oldukça farklı. Evet, Hakkı temsil eden insanlar, ister içtimai hayatlarında, ister ferdi yaşantılarında, katiyen yalana yer vermemelidirler. Bu emniyet insanı olmanın ilk şartıdır. Yalan bizden, biz de ondan olabildiğince uzak bulunmalıyız. Şimdi biz bu meseleye bu kadar hassasiyet gösterirsek, doğruyu kendilerinden öğrendiğimiz nebilerin nedenli hassasiyet göstereceklerini siz düşünün hele o nebi doğrular doğrusu Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ceddi Hz. İbrahim Aleyhisselam ise belki o yaptı. İkincisi bu hadisede Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. "Ve lokad İbrahim ru'dahu min qabl ve kunna bihi alimin." "İz kâle li ebîhi ve kavmihi mâ hâzihi't temâsîru'lletî قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين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 Andolsun ki daha önce İbrahim'e de akla vicdana uygun olanı rüştü göstermiştik Biz onu biliyorduk İbrahim babasına ve milletine bu tapınıp durduğunuz heykeller nedir demişti Onlar da babalarımızı onlara tapar bulduk demişlerdi İbrahim Andolsun, siz de babalarınızla apaçık bir sapıklık içindesiniz deyince, sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa şaka mı ediyorsun dediler. O da şöyle dedi, hayır, Rabbiniz yerin ve göğün Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki, siz ayrıldıktan sonra putlarınıza bir tuzak kuracağım. Sonra hepsini paramparça edip, İçlerinden büyüğünü ona başvursunlar diye sağlam bıraktı. Milleti tanrılarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir dediler. Bazıları İbrahim denen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk deyince, o halde bunların şahitlik edebilmeleri için onu halkın gözü önüne getirin dediler. İbrahim gelince ona, Ey İbrahim, bunu tanrılarımıza sen mi yaptın? deyince de İbrahim, Belki o yapmıştır. İşte büyükleri. Konuşabiliyorlarsa sorun bakalım onlara dedi. Enbiya Suresi 51-63 Hz. İbrahim aleyhisselama soruluyor. Ey İbrahim bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Cevap veriyor. Belki o yaptı. Ve sözün burasında duruyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Bel sözünde Vakıf vardır. Sözün burasında durulacaktır. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hu, o zamiriyle onların İbrahim diye seslendikleri şahsı yani kendisini kastediyor. Fakat söz söyleme ustalığı ile onların dikkatlerini büyük buta çekiyor. Esasen burada iki ayrı cümle söylenmiştir. Ancak telaffuzda bu iki cümle tek cümle haline getirilmiştir ki, Zaten muhataplar da bundan dolayı onu düşüncelerinde yakalayamamışlardır. Birinci cümle belki o yaptı, ikinci cümle ise işte büyükleri. Şimdi bu iki cümle birleştirilince işte büyükleri o yaptı şeklinde anlaşılıyor. Ve bu bir tariz oluyor. Ayrıca burada küfürle, putçulukla bir istihza vardır. Büyükleri şu derken Hz. İbrahim aleyhisselam, Onların bu basit anlayışlarıyla istihza etmiştir. Fakat onlar kafalarını öyle putçuluğa takmışlar ki bunu dahi anlayacak durumda değillerdir. O onların putlarına büyük dedi ya, ne kastettiği umurlarında bile değil. Veil putperestliğe, veil saplantıya, veil dumura vuramış beyinlere ve Allah'a kapalı sinelere. Kardeşim, 3. hadisede ise Onda yalanın zerresi dahi söz konusu değildir. Hatta buna tariz bile denmez. Olduğu gibi doğru, hem de apaçık bir doğru. Eğer Nemrut veya adamları sorarlarsa, Sare validemiz ben onun kardeşim diyecektir. Veya Hz. İbrahim aleyhisselama sorarlarsa, Sare için kardeşim diyecektir. Zira Hz. İbrahim aleyhisselam, onun zevcesi olduğunu söylese, Sare Validemize kötülük yapmaları muhtemeldir. Muhtemeldir ki zevcesiyle Hazreti İbrahim aleyhisselamı zor durumda bırakacaklar. Ve belki de oraları terk etmeye mecbur edeceklerdi. Ancak Hazreti İbrahim aleyhisselamın bu hususta söylediği de yine vakaa mutabıktır. Zira Cenab-ı Hak müminleri bütünüyle kardeş saymaktadır. Hucurat suresi 10. İnanan insanların ilk birleşme noktaları iman bağıdır. Bu bağla birbirlerine bağlanmayanlar aynı anadan babadan dahi olsalar kardeş sayılmazlar. Oysaki zaman ve mekan ayrılıkları bile iman kardeşliğine mani değildir. İnananlar bütünüyle birbirlerinin kardeşleridirler. Ve bu mevzuda kadın erkek ayrımı da yoktur. Diğer bütün yakınlıklarsa bu kardeşlikten sonra gelir. İnsan karısını boşarsa, karı kocalık bağı ve yakınlığı ortadan kalkar, fakat iman kardeşliği yine devam eder. İşte Hz. İbrahim aleyhisselam, esas olan bu yakınlığa dikkat çekmiş ve sare validemize kardeşim demiştir. Bu söz, doğrunun ta kendisidir ve tariz dahi değildir. Ancak gözüne perde inmiş olanlar, ve kulakları bu türlü inceliklere kapalı bulunanlar, bunu hiçbir zaman anlayamayacaklardır. Bu mevzunun bize vermek istediği mesaj şudur. 1- Hz. İbrahim aleyhisselam asla yalan söylememiştir. 2- Nebilerin yolunu tutup giden hizmet de hep yalana kapalı kalmalıdırlar. Aslında hakiki mümin, gözüne isabet eden bir haram veya dudaklarından dökülen bir yalan karşısında, bütün bir ömür boyu ızdırap çeker ve gözyaşı döker. Ne seviyede olursa olsun, Bütün rehberlere hayatlarını ruhaniler gibi geçirmek düşer. Dd, Babasına Duası Şimdi son olarak da, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın babası için yaptığı dua ile alakalı zerlesene bir göz atalım. Acaba Hz. İbrahim Aleyhisselam, dalalette olan babası için neden cenabı hak'tan mağfiret talebinde bulunmuştu Onun gibi bir peygamber getirdiği mesajları kabul edenlerle iktifa etmesi gerekmez miydi Niçin inanmayan babasının arkasına bu kadar düştü ve ardından onun affedilmesi için cenabı hak'ka onca dua ve niyazda bulundu Bu bir hata mıydı Hata ise ufku hatalara kapalı bir ile nasıl telif edilebilirdi bu böyle olunca, onların başka hususlarda da hata etmediklerini nereden bileceğiz? Bileceğiz de, gönül itminanı ile arkalarından gideceğiz. İşte dünkü mülhitlerin, bugünkü modern kafir ve şüphecilerin dile doladıkları istifamın esası. Hz. İbrahim aleyhisselamın duasında, li innehu min Babamı da bağışla. Şüphesiz o sapıklardandır. Şu ara suresi 86. Hz. İbrahim aleyhisselamı bu duaya sevk eden amiri de Kur'an-ı Kerim şöyle anlatmaktadır. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَب۪يهِ إِلَّا عَمَّ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُ اللّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi, sadece ona verdiği bir sözden ötürüydü. Allah'ın düşmanı olduğunu anlayınca da ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim çok içli ve yumuşak huyduydu. Tevbe Suresi 114 Hz. İbrahim aleyhisselam babasına nasıl söz vermişti, Kur'an buna temas eder.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 Artık bizimle sizin aranızda Allah'a inanmanıza kadar ebedi düşmanlık ve öfke baş göstermiştir. Yalnız İbrahim babasına, ''Andolsun ki senin için diyeceğim, fakat sana Allah'tan herhangi bir şeyi savmaya da gücüm yetmez.'' demişti. Mümtehine Suresi 4 Bu ayette, imanla küfür arasındaki düşmanlığın ebedi oluşuna açıkça delalet vardır. Küfrün ruhunda imana karşı nefretin ve bunun küfrün tabiatı olduğuna işaret eder. Bu itibarla kafirin Müslümanı bir türlü sevemeyişini bu noktada aramak icap eder. Kur'an-ı Kerim, Hz. İbrahim aleyhisselamın babasının dalalette olduğunu gösteriyor. Babasının böyle olması Hz. İbrahim aleyhisselam için bir nakisa ve kusur da değildir. Efendimizin cetleri içinde de tam tevhide ulaşamayanların olduğu söylenebilir. Abdülmuttalip, Haşim ve Lüey nasıl bir tevhid anlayışına sahiplerdi bilemeyeceğim. Ancak fetret devrinde yaşamış olduklarından dolayı, fetret devri insanları gibi muamele göreceklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla beraber onlarda olması muhtemel kusurların, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Risalet vazifesiyle gönderilmesine mani olması da söz konusu değildir. Evet, evvela bilinmelidir ki eğer Azer Hazreti İbrahim aleyhisselamın babası ise ve Hazreti İbrahim aleyhisselam da ona dalalette diyorsa, bunun Hazreti İbrahim aleyhisselamın peygamberliğine hiçbir zararı yoktur. Bazen Cenab-ı Hak Azerlerden İbrahim Bazen de Hz. Nuh aleyhisselam gibi nezih ruhlardan kenanlar yaratır. Avam ifadesiyle söyleyecek olursak, yer yer velitlerden pelitler, pelitlerden de velitler meydana gelebilir. Evet bazen şeytan gibi insanlar melekler için kuluçkaya yatarlar, bazen de melek gibiler şeytana kuluçkalık yaparlar. Allah Celle Celaluhu, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. Onun kudreti her şeye yettiği gibi kimse ona hesap da soramaz. Evet o, Azer gibi bir ölüden, Hz. İbrahim aleyhisselam gibi insanlara hayat üfleyen bir diriyi de yaratabilir. Yaratır ve onu iki altın silsilenin mebde'i yapabilir. Evet, Hazreti İbrahim aleyhisselamın iki oğlu da peygamberdir. Hazreti İshak aleyhisselamın soyu Hazreti İsa aleyhisselamla noktalanırken, Hazreti İsmail aleyhisselamın nesli de iki cihan serveriyle varlığa gaye olma ufkuna ulaşır. İkincisi, Hazreti İbrahim aleyhisselamın babasına dua etmesi tamamen fıtri ve insani bir harekettir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de amcası Ebu Talib'i yana yakıla tevhire davet etmiş. Ardından da eğer men olunmazsam senin için hep istiğfar edeceğim demiştir. Ebu Talip ki onu tam 40 yıl bağrına basmış ve her zaman onun yanında olmuştur. Onunla bütün sıkıntılarını paylaşmış Hatta Kureyş'in ilan ettiği boykotta bile onu yalnız bırakmamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, hayatı boyunca bu kadar hizmet eden ve onu hep himaye etmeye çalışan amcasına, ısrarla dini telkin etmesi ve onun Müslüman olmasını istemesi ne derece makul ve fıtri ise, Hz. İbrahim aleyhisselamın yaptığı dua da o derece tabidir. Çünkü babası, onun vücuduna sebeptir. Belli bir devreye kadar onu büyütüp yetiştirmiştir. Ayrıca düşünceleri ne olursa olsun din, onlara yani ana babaya üf bile dememeyi emretmektedir. İsra Suresi Ayet 23 Üçüncüsü, tebliğ peygamberlerin varlık gayesidir. Hidayete erdirmekse onların elinde değildir. Onların vazifesi hak ve hakikati sürekli anlatmak ve bu mevzuda meşru olan her vesileyi kullanmaktır. İşte Hazreti İbrahim aleyhisselam da bu manada babasını yumuşatıp onun gönlünü hidayete hazırlamanın gayretini göstermektedir. Ona vaad ettiği dua da bu cümleden olsa gerektir. Zira dua da hidayet vesilelerindendir. Ve kimsenin hidayeti hususunda ümitsizliğe düşmemek lazımdır. Düşmemek lazımdır. Zira <gülüyor> Bakara suresi 6 ayeti Saraheten bazı kafirlerin hidayete ermeyeceğini söylemesine rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil Ebu Leheb, İbni Ebi Muayet gibi kafirlerin yanına sık sık gitmiş ve onları doğru yola davet etmiştir. Hidayet Allah Celle Celaluhunun elindedir ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam buna çok iyi inandığı için dua vesilesine kadar babasına karşı her yolu denemiştir. Evet, onun içindir ki babasının hidayeti için Cenabı Hakk'a dua edip yalvarmıştır. Bunda da Cenab-ı Hakk'a iman ve itminan vardır. Ancak o, meşiyeti ilahiyeye vakıf olunca, derhal duadan vazgeçmiş, فَلِلَّهِ <الْبَالِغَة> Hakim irade Allah'a aittir demiştir. Hem Hz. İbrahim aleyhisselam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uzayan yolda alem şumul bir mesajla gelmişti. Onun vazifesi herkese tebliğdi. Ve babasını istisna etmesi için de hiçbir sebep yoktu. Bir de buna cibilli yakınlık eklenince elbette hem bir evlat, hem de bir nebi olma durumu, onu babasının hidayetinde ısrar etmeye itiyordu. Kur'an-ı Kerim onun babası karşısında nasıl yanıp tutuştuğunu ve ondan gördüğü kabalıklara hiç aldırmadan nasıl babacığım, babacığım dediğini ve onu doğru yola davet ettiğini şu ayetleriyle ne güzel dile getirir. Vâzkür fi'l-kitâb إبراهيم إنّه كان صديق النبیّ إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا ya ebati la ta'budish shaytana inna ash-shaytana kana lir-rahmaniy Ya ebati inni akhafu an yamastaka adhabun min ar-rahmani fatakuna li-sh-shaytani Kitapta İbrahim'e dair anlattıklarımızı da an. O şüphesiz dost doğru bir peygamberdi. Babasına şöyle demişti. Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy, seni doğru yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman'a baş kaldırmıştır. Babacığım, doğrusu sana Rahman katından bir azabın gelmesinden korkuyorum ki, Böylece şeytanın dostu olarak kalırsın. Meryem Suresi 41-45 Evet, Hazreti İbrahim aleyhisselam, başkalarına sunduğu nurlu mesajı, babasının geçici yollara da serpiyor ve onun için adeta yollara dökülüyordu. Hangi evlat vardır ki babasının hidayeti için böyle yürekten, kemal-i ciddiyetle ve samimi olarak gayret göstermez. Hele o insan Hz. İbrahim aleyhisselam gibi halim, selim ve evvah bir peygamber olursa. Dördüncüsü bazı tefsirciler Arapçada Ebu'n kelimesinin ata manasına da geldiğine dikkati çekerler. Ve Hz. İbrahim aleyhisselamın ye diye hitap ettiği şahsın onun öz babası değil de dedesi, amcası veya bir başka yakını olabileceği ihtimali üzerinde de dururlar. Ebu'nun kelimesinin çoğulu olan ''Aba'u'' Kur'an-ı Kerim'de de geçer ve ''Ata'lar'' manasına kullanılır. Mesela Hz. Yusuf aleyhisselam ''Vetteba'tu der. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'a uydum. Yusuf Suresi 38 Görüldüğü gibi, Abâ-i kelimesi, bu ayette atalarım manasına kullanılmıştır. Hele, Abâ-inel-Evvelîn tabiri, Kur'an'da çok sıkça geçer ki, o ilk atalarımız demektir. Durum böyle olunca ihtimal ki Hz. İbrahim aleyhisselam, Azer'in oğlu değil de onun torunu veya yeğenidir. Nitekim bir rivayete göre o, tarah’ın oğludur. Bir başkasının da olabilir. Mülahaza dairesi böyle açık olunca, Hazreti İbrahim aleyhisselam ne babasının gölgesinde kalan bir insandı, ne de onun dalaletini bildikten sonra onun için istiğfar edecek bir insandı. Kur'an-ı Kerim onun bir duasını da bize şu şekilde naklederek onu bize de talim buyurmak istemiştir. Rabbimiz, beni, anne babamı ve müminleri hesabın görüldüğü gün mağfiret buyur. İbrahim Suresi 41 Burada ise ana baba manasına valideyye tabiri kullanılmaktadır. Meseleye arz ettiğimiz hususlar zaviyesinden bakacak olursak, açıkça görülür ki Hz. İbrahim aleyhisselam nezihti, temizdi, masumdu, günahsızdı ve ismet sahibi yüce bir nebiydi. O her zaman hak söylemiş ve daima hakkın yanında olmuş kutlulardan bir kutluydu. Hz. İbrahim tam bir tevhid insanıydı ve teslimiyet onda zirvedeydi. Onun içindir ki hillet ona tahsis edilmiş ve Allah İbrahim'i dost edinmişti. Nisa suresi 125 Mealindeki ayet bu hilleti anlatmaktadır. O, Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden ne pahasına olursa olsun zerre kadar inhiraf etmemiş. Hatta ona evladını kestiğince bile zerre kadar tereddüt geçirmemişti. Safat suresi 102-103 hanımını ve çocuğunu ıssız bir çölde bırak emri geldiğinde, hemen emri yerine getirmiş, sonra da arkasına bakmadan çekip gitmişti. Başka bir seferinde o, kendi canıyla imtihan olmuş, onun için hazırlanan cehennemi bir ateşin içine atılmış ama zerre kadar endişeye kapılmamıştı. Hatta bu arada melek gelip de yardım teklifinde bulununca, o hak dostu bu teklifi reddetmiş ve o biliyor ya demişti. Tabii onun içini berdü selam haline getiren bu teslimiyet, ateşi de berdü selam etmişti. Hz. İbrahim aleyhisselam işte böyle bir nebiydi ve Rabbi ile münasebeti bu kadar kuvvetliydi. Bütün bunlara rağmen onun günaha girebileceğini düşünmek başka değil, sadece onu bilmemenin, tanımamanın daha açık bir ifadeyle kapkara bir cehaletin ifadesidir. Evet, o bir şefkat abidesiydi. Ve işte bu şefkat abidesi babasının hidayetini talep etmişti. Etmişti ama onun hakiki mahiyetini öğrenince de derhal bu isteğinden vazgeçmişti. Bir rivayette, ahirette de Allah Celle Celaluhu babasını ona bir keler şeklinde temessül ettirecek ve o bu manzarayı gördükten sonra babasına olan cibilli alakasından da vazgeçecektir. Her şeyin en iyisini Allah Celle Celaluhu bilir.